fotoğrafı Polisi çektiyse etraftaki parmak izlerini de al. Baş üstüne Sayı Müfetiş. Adı neymiş hemşehrinin? Irene Straub. Yaşı? 22. Kimsesi var mı? Doğu İsviçre'de bir erkek kardeşi var. Haber verdiniz mi? Telefon ettik. Katil kim? Rica ederim Sayı Müfetiş. Biliyorsunuz zavallı adam hasta. He karim, he karim. O halde katil demeyelim de fail diyelim. Ernest Hayır Biz kendisini Einstein diye çağırırız. Neden? Kendini Einstein sanıyordu ondan.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 Az önce burada gürültüler, iniltiler, hırıltılar falan duydum. Sonra da gidenler gelenler oldu. Burada neler olup bittiğini sorabilir miyim? Emşire İren Ekştirab'ı boğmuşlar. Şu Jiu-Jitsu şampiyonu mu? Evet o. Ne feci. Ernest, Henry Ernest'i boğmuş. Ama o keman çalıyor. Heh, yatışması gerekmiş. Boğuşma onu da yormuş olacak. ...salbuki pek zayıf, pek çelimsizdir. Acaba neyle yapmış bunu? Ayaklı lambanın kordonu ile. Ayaklı lambanın kordonu ile mi? Bak, bu da bir yol işte. Mesela alıp şöyle boynuna... Heh. ...vah Ernesti vah. Pek acıdım ona. Cidden pek çok acıdım. Jiu-Jitsu şampiyona acıdım tabi.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 Kafam allak bullak oldu İnsan bir hemşireyi nasıl Nasıl boğabilir Evet ama bir hemşireyi de siz boğdunuz Ben mi Hemşire Dorothea Ah Şu güreşçiyi mi 12 Ağustos günü Perdenin kordonuyla <gülüyor> O büsbütün başka bir şeydi sayın müfettiş Ben deli değilim ki Hı. Ah hemşire Dorotea Moser Düşünüyorum da şimdi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 E, ...yaptığınız dürüst bir şey değil doğru. ...ama ben sizi de istemiyorum ki Albert... ...e çünkü beni deli sanıyorsunuz değil mi? Elektrikten bir şey anlamıyorsunuz da... ...düğmesini çevirmekten neden kaçınıyorsunuz? <gülüyor> Şu halde asıl suçlu sizsiniz Richard. ...hoşça kalın... Güle güle Albert... ...güle güle... ...haa bu, bu portre de kiminmiş...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 üstümden büyük kalktı sanki. Brams'ın 3. sonatını da çalacak diye ötümü kopmuştu. <gülüyor> Newton'la konuştunuz mu? Evet. E, hem de bir şey keşfettim. O tebrik ederim. Newton da kendini Einstein sanıyor. Bunu herkese anlatır. Ama kendi kendisi için o gelede Newton'dur. Emin misiniz? Ha, hastalarımın kim olduklarını ben kendilerinden daha iyi bilirim. Ee, olabilir. Öyleyse bize yardım edin. Hükümet istiyor bunu sizden.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 Sevgili Möbius, misafirleriniz var. Fizik odanızı bırakın da azıcık buraya gelin. Geliyor. Johann Wilhelm, babacığım. Benim iyi yürekli Möbius'um, karını tanıyamadın mı? Lena. Wilhelmciğim. Benim sevgili Wilhelm'cim. Güzel. Oldu artık Bayan Rose ee, şey. E, benden konuşmak isterseniz şu karşıdaki yeni binada emirlerinize amadeyim. Oğulların Johann Wilhelm 3 müydüler? Ah, oh, tabii Johann Wilhelm elbette 3. Adolf Friedrich büyük oğul. Günaydın babacığım. Günaydın oğlum. İkinci oğlun Wilfred Kaspar. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Bu da en küçük oğlun York Lucas. 14'ünde. Günaydın babacım Günaydın York Lucas, en küçüğüm. Sana en çok benzeyen o. Fizikçi olacak. Fizikçi mi? Evet babacım Olamazsın. Olmayacaksın York Lucas. iyi yeni olmayacaksın.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 yapma Satürn'ü inceledik küfürle ya daha ötesi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 Bu ne hal Bay Mobius Hadi bakalım Çabuk Mariyan adalarına Yuhan Wilhelm Babacım Hadi Babacım. gidin Defolun hadi Gelin Sayın Rose Gelin çocuklar Gelin Bay Misyoner bir Defolun şey... Bir şey değil sakinleşmesi gerek Defolun. Defolun Hafif bir kriz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 Doktor her şeyi düzenledi. Size hasta farz ediyor. Ama zararsız hasta olduğunuza inanıyor. Ve sizde soyunuzdan gelen bir bozukluk olmadığını söylüyor. Hem kendisinin sizden daha deli olduğunu söyledi. Arkasından da güldü. Nezaket göstermiş. Ne kadar iyi bir insan değil mi? He, hiç şüphesiz. Ben ünlü fizikçi Profesör Şerberk konuştum. Benim hocam da o. Sizi çok iyi hatırlıyor. En iyi öğrencisiymişsiniz. Ne konuştunuz? Ne ee, konuştunuz?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 bir fotoğraf da yukarıdan çek Baş üstüne sayın müfettiş Sevgili hastalarımızın akşam yemeği doktor Siz Ziver değil misiniz Tamam sayın müfettiş ta kendisi Bir zamanların Avrupa ağır sıklet boks şampiyonu ha. Şimdi de bu sağlık yurdunun Baş erkek hasta bakıcısı ha, ha, Güzel e, ya öteki iki çam yarması. Murillo Güney Amerika ağır sıklet boks şampiyonu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 Eee eh, eh, acıkmadınız mı? Anlıyorum anlıyorum Benim hemşireyi boğduktan sonra da Benim canım hiçbir şey yemek istememişti eh, Gitmeyin gitmeyin durun Ne var Söy Rezak? Sizinle konuşmak istiyorum Möbius Ne konuşacaksınız? Sevgili Möbius bize artık hemşireler bakmayacak biliyorsunuz Erkek hasta bakıcılar bekçilik edecek Hı, Varsın etsinlerinin çıkar.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 Bana öyle geliyor ki Aizler siz de beni zor... Amma yaptınız Mobius. Siz de beni memleketinizi ziyarete zorlayacaktınız. Doğrusu siz bizim için de bütün fizikçilerin en büyüğüydünüz Mobius. Hasta hmm. Boydler burada. Hasta Ernesti. Burada. Hasta Mobius. Burada. Resmi makamların tavsiyesi üzerine bazı güvenlik tedbirleri alınacak...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 ne zamandan beri pencereden görüyorum onları. Bu kilitler çok sağlam, değişik bir cins. Benim pencemen önde de birden bire bir parmaklık payda olmuş. Sanki cinler periler getirmiş. A, oh, aizlerinkinde de, mebiusun de var. Hmm, kilitlemişler. Hapsedirdik.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 Şu tımarhanenin içinde... ...şöyle laf arasında masaya oturup... ...bu problemleri çözüveriyorsunuz. Bütün varılabilecek buluşlar sistemini de mi möbüyoruz? Onu da. Ama bunu merak ettiğim için kurdum. Teorik çalışmalarıma pratik bir giriş... ...bir özet olarak yaptım. Masum rolümü oynayacağım. Düşündüklerimizin elbet sonuçları da olacak.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 ...söyleyeceklerim öbür meslektaşlarınızla ilgilendirir. <Gülüyor> MacArthur, Brillo... ...öteki ikisini de getirin. Dışarı çıkın. Garip, esrarlı bir gece... ...sonsuz, uçsuz, bucaksız... Tenceremin demir parmaklıkları arasından... ...Jupiter'le Satürn parlıyor...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 parlak bir melek gibi Hı, aklını kaçırdı. O anda gerçeği anlamıştım. Süleyman peygamber ölüler arasından dirilmişti. Mebüs yeryüzünde onun adına hüküm sürsün diye bilgeliğinin sırlarını ona vermişti. Bunun yeri tumarane yakalayıp kapattırmalı. Ama Mebüs Ulu Peygamber'e ihanet etti. Korktu, sustu. Ondan öğrendiklerini söylemedi. Bu yüzden de gözden düştü.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 Uygulayan Ülya Temur, Mikrofona koyan Kemal Bekir, Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Müfettiş Richard Kane Kapcak, Başhemşire Fetiye Sezer, Newton Necdet Mahfıayral, Deli Doktoru Perihan Tedü, Einstein Müfit Kiper, Misyonerin Karısı Samiye Hün, Misyoner Oscar Roz Erhan Dilligil, Möbius